Allahu Billahe <juego> Devam ediyor. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. Astan Gibi Allah. Ve izi ettiler muhum ve ma yabuduna illallah. Madem ki sizler Allah'tan başka ibadet ettikleri varlıklardan. ...ayrılıp uzaklaştınız... ...o halde... ...mağaraya sığındınız. Dedik ki bunlar... ...toplumlarının yapısını bilen insanlardır. Toplumlarının... ...müşrik olmalarına rağmen ne kadar mutaassık, ne kadar bağnaz olduklarını da biliyorlardı. Biliyorlardı ki şirke bağlılıkları o kadar ileri ki muvahhid, bir ve tek ilaha ibadet edecek insanlara en yakınları, hatta en soyluları bazı divayetlere göre soylu kimseler bunlar. Önemli bir bölümü Saray Görevlilerinin, ileri gelenlerinin Evlatları Bunlar diyor sizi yaşatmayacaklar Kendi aralarında barındırmayacaklar Sizi Ya inançlarınızdan Vazgeçirmeye çalışacaklar Veyahut da taşa tutacaklar Onun için Onlar Size bu eziyetleri, bu baskıları, bu zulümleri yapmadan siz mağaraya sığırın. Mağara ne? Niçin kaçıyorsunuz o toplumdan? İnançlarına zarar gelmemek için. Kavmimiz bizi aç bırakacaklar diye değil. Çünkü mağarada yiyecek yok ki. Mağara, adı üzerinde mağara. Hiçbir şey Hatta orada sağlıklı bir hava bile yok. Birçok baharatın havası sağlıklı değildir. Mağarasını, sığınıyor. bahara sığınıyorlar ama bunların sığındıkları asıl bu manada Allah'tır. Onlar Allah'a sığınarak. Hiçbir sebep yok kendilerini hayatta tutacak. Kendilerini koruyacak, kendilerini imaya edecek. O zalim, içinde yaşadıkları o zalim düzene, o zalim otoriteye karşı onları kollayacak hiçbir şey yok. Olmadığı için toplumun dışına çıkıyorlar ve mağaraya sığırmaya karınlaşıyorlar. Mağaraya sığınıyorlar ama şu imanınlarının azametine bak. Mağaraya sığınacağız, orada öleceğiz demiyorlar. Yen şurlekum, Rabbukum min rahmeti. Allah'ın rahmeti o kadar geniş ki diyorlar yani Allah size rahmetinin bir bölümünden size. ...bir genişlik yayacaktır. Neşenaya şurup... ...yaymak demek. Neşriyat, Türkçedeki neşriyat yayın vesaire... ...burada görünüyor. Rahmetinden... ...adeta böyle... ...ayaklarınızın altına ifade edemeyse... Hallar sevecek. Sizi... ...rahmetiyle karşılayacak. Görünüşte sizin soğunduğunuz... ...bir mağara olacak ama... ...o mağara... Allah-u Teala'nın rahmeti var. İman böyle bir şeydir işte. İman kalbin esbaba taalluk etmemesidir. Herhangi bir sebep var mı burada? Haydi mağaraya gidelim orada yiyecek boldur dur. Beş on sene orada öyle kalabiliriz gibi diyorlar. Var mı öyle bir şey? Öyle bir imkan var mı? Yok öyle bir şey Oraya gideceğiz. En azından su içeriz. Deme imkanları da yok. Öyle bir şey yok. Fe'vu ilenke Allah'u Allah, Allah. Yenşur lekum Rabbukum min rahmet Rabbiniz Burada Rab kelimesinin önemi büyük. Çünkü Rab himaye eden, terbiye eden ihtiyaçları karşısına O esnada o mağarada neye ihtiyacınız olacaksa Rabbiniz rahmetinden onları sizin ayaklarınızın altına serecektir. ve Ve sizin bu işinizde size ...bir kolaylık, bir rahatlık, bir esenlik, bir huzur kapısı açacaktır, bir yol gösterecektir. İşte iman böyle bir şeydir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Bekir Radıyallahu Efendimizle birlikte... Hicreti esnasında mağaraya sığınmıştır. <gülüyor> Diyor ki Ekubekir radıyallahu anh onlardan birisi, onlar mağarın üstünde onlardan birisi şöyle bir eğilip bakacak olsa bizi görecek. Korkulmaya başlıyor Ekubekir radıyallahu anh La <gülüyor> tahzerim İnna Allaha Üzülme Allah bizimle beraber diyorsun. Diyor ki, Üçüncüleri Allah. Üçüncülere Allah iki kişi hakkında sen ne telaşlı yapıyorsun? Allah'ın yardımını almaya bakacağım. Allah'ın yardımını hak etmeye bakacağız. Biz Allah'la ne kadar berabersek Allah da o kadar bizimle beraber olur. Bunu belirleyecek olan bizleriz. Allah benimle ne kadar beraber olmak istiyorum benimle ne kadar beraber olsun istiyorsan ben de Allah'la o kadar beraber olacağım. Bunu benim imanım, benim sabimiyetim ...benim sâlih amellerim belirler. Bakın Allah'ın lütfudur bu. Kulum sen. Benimle benim seninle beraberliği. Ondan daha büyük lütuf ve ikram oluyor mu? <gülüyor> Düşünebilir miyim? Bu işi belirlemeyi Cenab-ı Allah bize bırak. İşte Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir... Kadar beraber olduğu için e, bu kadar arkalarına düşenler hiçbirisi hatta öyle ki allah Teala onu ayağının dibine bak durmuyor bak durmuyor çıkmış bir insanın aşağıya bakması kadar tabi bir şey var mı? onlardan herhangi birisi diyor eğilip diyor, ayağının ucuna bakacak olsaydı kesinlikle bizi görüyoruz. E orada mağarada başka kimse yok. Allah'ın gücünden, kudretinden, varlığından, rahmetinden, inayetinden başka yok. İşte Ashab-ı Kehf'in mağarası Zannedilmesin ki bu mucize yalnız peygambere verilir. İşte bunlar peygamber değiller. Peygamber değiller. Ama peygamberin o öğrettiği ifadelerde ise tevekkülün Allah'a sığınmanın her şeyi bir kenara iterek kendisini Allah'a adamanın bir örneği giden aslan. Büyük insan güzel. Kıyamete kadar gelecek olan tüm dinlere örnek olacak kadar bir özellikleri o bu için zaten Cenabı Allah onları Kur'an-ı Kerim'de ebedileştirdi. Ya. Şimdi onlardan da bahsediyor bu kitap. Nemrutlardan da bahsediyor. Peygamberlerden de bahsediyor. Asabık Kefte. Ve herkes layık olduğu şekilde anılıyor. Layık olduğu şekilde anılıyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu öldü mü? Her insan öldü mü? Ameli kesilir üç şey müstesna. Evet. Her birimiz hiç olmasa şu üçünden birinden Sahip olmak için mücadele edelim ki... ...amel defterimiz kapanmasın. İnsanın sonradan gelenler tarafından... ...hayırla yad edilmesini istemek... ...peygamberlerin sünnetidir. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي İbrahim Aleyhisselam. Sonradan gelecekler arasında benim için bir doğruluk lisanı ile alınmayı nasip ettim. Doğru diller beni alsın. Ya Rabbi Sen de bizlere bizden sonra gelecek müminlerin dua etmelerine vesile olacak hayırlı işler nasip ettir. Sadat aycariyet böyle bir şeydir. Amelimiz kesin as. Geçemiz. Onlar da öyle bir bir şey bırakmadılar, öyle bir örneklik bıraktılar. İşte salak icare budur. Allah için fedakarlığın boyutlarını dünyevi bakımdan pek büyük imkanlara sahip oldukları şartlarda gösteriyor. Saray evlatları bunlar, aristokrat evlatları, asil yani, zengin evlatları, varlıklı çocuklar, üst sınıfta toplumun ama iman kalplerine gelince, toplumlarının imanları batıl imançıları başta olmak üzere. Siyasi otoriteleri, sosyal imkanları, ekonomik ayrıcalıkları vesaire vesaire. O toplum içerisinde herkesin belki kendilerinin yerinde olmayı arzu ettikleri bir toplum evlatları. Binlerce belki milyonlarca genç, bilemiyoruz Allah bilir, onların yerinde olmak istiyordu. ve Onlar bütün bunları elleri tersiyle ediyor. ...nereye gidiyorlar? Bahar'ı. Dilim'in döndüğü kadar imanlarının ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalışıyor. Gerçekten muazzam bir iman. İmrenilecek bir iman. Dünya bu kadar mı elin tersiyle itirir? Siz misiniz bunu yapan? Ben de sizi kıyamete kadar yaşatacak. İşte yaşıyorlar şu anda ara ustalar. <gülüyor> <gülüyor> Ve yehiyeh lekum min emrikum Ve o sizin işinizden işinizle ilgili size bir genişlik hazırlayacaktır, arz edecek. sihadiste biliyor musunuz? Biliyorsunuz tekrar edelim hatırlatalım. Diyor ki "ana, inda ظَنِّ عَبْدِي بِي Ben kulumun nezdinde benim hakkımdaki zannı gibiyim. Allah'ı nasıl zannederseniz nasıl düşünürseniz ne ümit ederseniz o da size öğretecek diye diyor ki meydan okuyor adet tavsiye yap Allah. abdi Artık durum böyle olduğuna göre kulun benim hakkında dilediği zanlı beslesin. Peki nasıl zannedeceğiz? Ayet-i kerimede dediği gibi Kim Allah'a tevekkül ederse ...Allah ona yeter. وَمَنْ يَبْتَقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْدَسِنْ Allah'tan takvalı olan, korkan kimseye... ...Allah bir çıkış yolu gösterir diyor. Sen Allah'tan kork, gerisini ona bırak. Bir çıkış yolu gösterir. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْدَسِنْ beklemediği yerden ona rızık ihsan eder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu tasdikan diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, eğer sizler Allah'a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin yuvalarından aç uçan, boş kursakla uçan, akşamleyin yuvalarına dolu kursakla dönen kuşlar gibi sizi de rızıklandırır. Eğer günlük maişetimiz ne demek ki bir şeyler aksıyorsa bundan aladığımız kadarıyla biraz tevekkülümüzü gözden geçirmeliyiz. Biraz helal ve harama riayet etmemiz miktarının nisbetini gözden geçirmeliyiz. Biraz kardeşlerimizle muamelemizin boyutlarını, şeklini, mahiyetini gözden geçirmeliyiz. Kısacası Rabbimizle alakamızı gözler geçirmeyiz. Hepsi onun kapsamı istedir. <gülüyor> Allah'ın bize nasıl tecelli etmesini istiyorsak biz de Allah için Allah'ın dininde böyle olalım göreceğiz. Allah'ın izniyle işlerimiz tıkır tıkır gidecek. Aksıyorsa bizden aksiyon Biz ...Rabbimizle olan alakamızı aksattığımız için aksar. Buna dikkat etmek birçok şeyi halleder. Peki neler hazırladı? Tevekkürlerinin neticesi ne oldu? Mağaraya gittiler ne oldu? Onlar bu itikatla, bu inançla... ...Allah'tan bunları ümit ederek mağaraya gittiler. Hiç merak etmeyin... ...Allah size rahmetinin bir bölümünü... ...sizin önünüze yayacaktır. Rahmetinden çok cüz'i bir şey. Mi? Arapçada burada... ...teb'iz ifade eder. Kısmi bir parça, küçücük bir miktar. Allah'ın rahmetinden belki ifade ederse... ...bir iğne ucu kadar... ...nisbet olarak... ya ...çünkü yine kutsi hadise... ...diyor ki Cenab-ı Allah... ...yüz rahmet yarattı... ...yüz rahmet... ...bunlardan birisini... ...yeryüzüne indirdi... ...bununla kullar... ...hatta... ...hatta... Atın yerdeki yavruyu çiğdememek için ayağını biraz daha ileri atması dahil hayvanların merhameti bile bu yüzde bir rahmetin bir tecellisidir. 99'unu da ahirette bölgünlere saklayacağız. Rabbim bu rahmetten mahrum olayım. Amin bu bir rahmet insanlar bununla birbirlerine anne evladına, baba evladına, hastaya herkesin birbirine şefkati bu yüzde bir rahmetin bir parçası ashab-ı kehfe de bu yüzde bir rahmetten bir miktar isabet ediyor. ve neler olmuş hak ettikleri kadar rahmete mazhar olmuşlar ifade yerindeyse daha doğrusu hak etmek değil bu biraz e, aşırıya giden bir tabir olur. Rahmeti celbedecek amellerden bahsediyoruz. Böyle bir rahmeti celbedecek şekilde amelde bulundular. Allah'a kendilerini tam anlamıyla teslim ettiler. Sen onun rahmetine teslim edersen o seni bırakır. Mı? O seni zayi eden ona sığınacaksan o seni himayesine almayacak. Öyle şey olur. Buyurun görelim. 17. ayet-i kerime bunu açık O kadar ayrıntılar var ki. Ve ta wasşamsu izâ talat tazâwaru an kehfihim zâtil yemin. Sen diyor güneş doğduğunda mağaralarını ısıtıp aydınlatmadan sağa doğru kaydığını görürsün. Uykularının rahatı bile bozulmak istendir. Uyuyan insana çarpan güneş ışınları da bir çeşit zehirdir. İnsanı sersemletir. Sersemletir. Açık havada güneşte aramızda uyuyup da uyanmış olan varsa ruhiyan var. Bu <gülüyor> böyledir. Onun için Peygamber a.s. özellikle Arap bir Arap yarımadasının iklimi sıcak olduğu için kim diyor ikindi namazından sonra o ışıkların yan geldiği vakit, ikindi namazından sonra uyur da kendisine bir şey gelirse, başına bir iş gelirse Kendisinden başka kimseyi kılamaz. Sağlığa çok aykırı zamanlar. Onun için bu şekilde diyor, kuzeye doğru, pardon, sağa doğru ne yapar? Kayar. Ve ize harabet tekridun zerteşmer. <gülüyor> Battığı zaman da güneş sola doğru veya kuzeye doğru, Şimale hem sola hem kuzey mağazasına. Kuzeye doğru onları sıyırıp geçiriyordu diyor. Sola doğru sıyırıp geçiyordu. Yani yine güneş ışıkları, ışınları onlara isabet etmiyordu. Ama o ışığın, efendime söyleyeyim, havasının, bara havasının, güneş ışığının, havasının değişmesindeki etkisi vesairesinden de mağrump kalmıyorlardı. Niçin? Çünkü وَهُمْ ف۪ي فَجْوَةٍ مِنْهُ Kendileri ise o mağaranın ortasında düzlük bir yerdeydiler diyor. İşte Allah'ın rahmeti bu. Niçin? Çünkü orada 309 yıl kalacak. Allah Allah. Zalik min âyâtillah. Gerçekten. İşte bu Allah'ın ayetlerinden birisidir. Yani onun varlığının, birliğinin, ruhübiyetinin, vahdaniyetinin, uluhiyetinin delillerinden birisidir. Me yehdi Allahu, fahu almutad. Allah. Kim hidayet ederse işte hidayet bulan odur. <gülüyor> hidayete talip oldu ashab-ı Allah'dan önceki ayette hatırlayın. Fezidnehüm hude diyor. Sen hidayete talip oldun mu? Allah senin hidayetini attırır. İşte bu o demedir. Allah'ın hidayet ne hidayet bulur? Budur. Ve men yudlin felen tecidenehu veliyyen kurşine onun saptıldığı kimseye desen doğru yolu gösterecek bir dost bulamaz. Demek ki birileri eğer bize doğruyu gösteriyorsa o bizim dostumuzdur. Bizim iyiliğimizi isteyen birisi. Onun değerini bilelim. O bize değer veriyor ki bize doğruyu isabetli olanı göstermeye çalışıyor. Biz de onun değerini bilelim yani. Peki, dost kimdir? Arapça birden bu meselede şöyle der. Sadık uke men sadakake. La men sadakake. Sadık, candan dost demek. Sıdıktan geliyor, doğruluk demek. Seni doğru olarak, yani bütün kalbiyle, samimiyetiyle gerçekten seven demek. Sadıkkamen Sada tak yani sana elinden geldiği kadar her şeyin doğrusunu söyleyen doğrusunu gösteren doğruya inşaat eden yönlendiren ben sabda kadar ne dersen kafa sallayın doğru söylüyorsun diyen değil Dost dotum Hani Türkçe'de diyor ya, dost acı söyler. Biraz da o demek. Oysa Peygamber aleyhissalatü da kötü zamanların belirtileri arasında yöneticilerin her dediklerine külah sallayan, kafa sallayan ifade erdeyse yağcı ...danışmanlarının olmasıdır. Tabii efendim, tabii efendim. Hani malum... ...padişahların... ...bendahları, övücüleri oluyormuş. Öldü padişaha kabak... ...çıkmış yemekten. Kabakla çok güzelmiş demiş. Tabii başlamış... ...övücü... ...padişahın... Özür dilerim. halk arasında kullanıp doğar bu kelime olduğu için yalakası dedikleri. Aaa durmuş, kabak şöyledir, kabak böyledir, kabak şu kadar faydalıdır, bu kadar faydalıdır, aaa bitmiyor. İyi. Bir süre sonra tekrar kabak ikram edilmiş, kabak gelmiş yemekten. Mesela, ya, ne bu kabak da bir işe yaramıyor dercesine? Bir şeyler söylemiş. Başlamış mendah, kabakın aleyhinde. Yalnız dedi bana. Ya demiş geçen gün oldukça odun göklere çok alışık diye dedi mi de batmıyorsun neyin bu demiş. Efendim demiş ben kabarımda daha değilim senin ben daha. Ben senin hayaline göre konuşmak göre ben göre bu. Senin arzuna keyfine göre arzuna göre konuşmaktır ben daha mı budur ben de bunu yapıyorum vazifemi yapıyorum Aa, İşte... Ne derseniz evet öyle doğrudur diyen adamlar hoşunuza gider, hoşunuza gider, nefis bu. Fakat bunlar bizim gerçekten samimi olarak bizim iyiliğimizi isteyen kimselerdir, her zaman manasına. Onun için, insanları, bize olan sadakatlerini ölçmek istiyorsak, ara sıra yanlış yaptığımız zaman, bize sen bunu yaptın ve bu yanlıştır diye bilenler arasından arkadaşlarımızı seçebilirsek daha sabit olur. Ondan sonra rahmet devam ediyor ve tahsubum elqawan vuhrukud dışarıdan gören, görseydin yani sen onları uyanık zannederdin Halbuki onlar uyuyorlardı. Belki Cenab-ı Allah bir şekilde yani uyuyan bir kimseye türlü mahlukatın, haşeratın ...vesaire... zarar vermesine dahi imkan vermeyecek şekilde ...uyalık gibi uyuyorlardı. Söz gelimi diyelim ki ...bir yılan, bir çıyan, bir haşerat veya bir başka şey. Veya bir yırtıcı hayvan. Onların uykuda olduğunu görseydin rahatlıkla zarar verebilirdi. Ama Cenab-ı Allah onları... ...uyuyor oldukları halde dışarıdan bakan onları uyanık zannederdi. Dolayısıyla... ...uykuda olana verilecek, verilebilecek başka mahlukat tarafından verilebilecek zararlara karşı da korunmuşlardır. Rahmet böyle bir şey. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينَ وَذَاتَ Ve biz onları bir sağa doğru bir sola doğru evirip çeviriyorduk. 300 yıl çünkü. ...tek bir yanları üzerinde, bir sağ yanlarına, bir sol yanlarına çeviriyor. Tek yanları üzerinde kalmış olsaydı elbette ki yer... ...onların etlerini, derilerini çürütürdü. günümüzde Allah göstermesin daha mahkum hastalar var. Onların bakıcıları belli saatlerde, belli vakitlerde... ...sağdan sola, soldan sağa sırt düştü. Çevirirler ki, gerekirse pudralarlar ne sayın, bakın ne gerekiyorsa bunlar yapılır ki yatak tek bir tarafta yattıkları için onların onlara rahatsızlık vermesin, derilerini inceltmesin, zarar görmesinler. Rabbimizden afiyet dileriz inşallah. وَكَلْبُهُمْ basit فِرَاعِيْهِ بِالْوَسِيطٍ Onların köpekleri ise Bağıranın giriş kapısında kollarını yani ön ayaklarını uzatmış oturuyordu. Köpek uyuduğu zaman böyle değildi. Bu uyanık köpeğin duruşu. Köpek de çünkü uyuduğu zaman yanlarından bir yanı üzerine yatar. Burada kollarını yani ön kollarını. Öne uzatıyor olması, köpeğin de duruşunun diri ve uyanık bir şekilde uyuduğu anlamına geliyor. Müfessiller burada çok güzel, hoşuma giden bir noktaya temas ederler. Derler ki, iyi kimselerle arkadaşlık etmekten zarar gelmez, aksine çok faydalıdır. olur köpekleri bile ashabı kehfin arkasından gitti. Onlarla arkadaşlığı bırakmadı ve Allah onu Kur'an-ı Kerim'i ezberletti. Mükafatını Onun için sahih insanlarla oturup kalmayı ihmal etmeyin. Etmeyin. İlelalle beraber oturup kalmanın faydası gerçekten büyüktür. Ola riayet etmedi. Salihlerle beraber. Adı özellikle salih olanlarla hiç onlardan ayrılmayın. <Gülüyor> <Schon bu> Sende <gülüyor> <Gülüyor> başka salih çok salih. <gülüyor> Üzerini alınma. <mı? gülüyor> <gülüyor> le Levit talate aleyhim. Bir başka koruma şekli bu. Eğer onları gerçekten görmüş olsaydın level leytibhum onlardan hemen arkanı dönüp kaçardın. Firaran kaçarak ve Ve onlardan dolayı için korkuyla dolu dolar taşardı. Ne için? Bunun çeşitli hikmetleri var niçin acaba onlardan kaçılacaktı, niçin onlardan korkulacaktı? Bunun da allah bir hikmetiyle onların o süre zarfında Allah-u Teala'nın onların korumalarıydı. Korumasıydı. Muhafazayı dinleyelim. <Sessizlik> Bu şekilde biz onları canlandırdık. Çünkü be'se bir insanın yerinden ayağa kalkması demek. Onları ayaklandırdık. Uyandırdık yani. Niçin? لِيَتَسَأَلُوا بَيْنَا <gülüyor> Cenab-ı Allah onlar üzerindeki nimetini tamamlamak maksadıyla dünyada yaptıkları o büyük fedakarlığı mükafatını yine dünyada kendilerine verdiğini göstermeyi muradır. Onun için diyor, birbirleri arasında, kendi aralarında, kendi aralarında soruşturmak maksadıyla onları biz uyandırdık. قَالَقَائِلُمْ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتِ Hallerine baktılar ve aralarından birisi, siz ne kadar bir süre uykuda kaldınız diye sordu. قَالُوا لَبِثْنَا ev اَوْبَعْضَيَا ben ki biz olsa olsa ya bir gün veya bir günün bir kısmı uyumuş olmalıyız. قَالُوا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا Allah Anlaşılan o ki durumlarına bakmışlar, şartlarına bakmışlar, pek öyle bir gün, bir günün bir bölümü gibi gelmemiş onlar. Kaç gün kaldığınızı hiç kucalamayalım, bilemeyiz, öğrenemeyiz demişler, O osununcalarmışlar ve demişler ki Rabbiniz sizden ne kadar süre kaldığınızı sizden daha iyi bilir. Haydi bu sefer uyandılar ya beşer olarak açlıklarını hissettiler fark ettiler. Sizden birisini şu gümüş paranızla ...şehre gönder. Felyan vur. İyice baksın, gözlemlesin. Eyyuhâ azka ta'âmen. Hangi yiyecek bizim için daha temizdir? Daha helaldır? Evet. Cahili toplu, İslam toplumunun aksine... ...hiçbir şeyin teminat altında olmadığı bir toplumdur. İlahi dinlerin beş temel gayesi vardır... ...ve bunların hepsi güvenlik sağlamak içindir. Din güvenliği... ...din emniyeti... ...yani din özgür, binanç özgürlüğü. Cahili toplumlarda bu özgürlük yok. Eğer... Dünyada İslam'ın gerçek yüzüyle anlaşılmaması ve görülmemesi için. Her bir yola başvuruluyorsa o dünyada din özgürlüğü yoktur. Din emniyeti, din güvenilirliği yoktur. Can emniyeti. İnsanlar eğer ki vurduya gidiyoruz, haksızca öldürülüyorlarsa, ve maktulün hakkı katilden gerektiği gibi alınmıyorsa o toplumda, o nizamda can emniyeti yoktur. Nesil emniyeti eğer yetiştirdiğiniz evladınızın istediğiniz gibi bir mümin olarak yetişmesi için şartlar mevcut değilse ve oluşturulmuyorsa Aksine, aman çocuğum kafir olmasın, aman çocuğum uyuşturucu müptelası olmasın, aman çocuğum tünerci olmasın, aman çocuğum çocuğu olmasın, gücü olmasın, korkuyorsanız, o cemiyette, o topyumda, o dünyada nesil emniyeti yok demek. Hatta eğer evlat anasının karnındayken, taşla cinayete kurban ediliyorsa, arkasından birileri kalkıp beden benim bedenim diyecek kadar yüzsüzleşiyorsa o cemiyette nesil emniyeti yok. medyasına varınca yakınır. Bizde doğru müstakimce düşünecek akıl daim bırakılır. Evet. Ve man emniyeti. Peki gıda emniyeti bunların hangisine giriyor? Can emniyetine giriyor, nesil emniyetine giriyor, her giriyor. Şey Çünkü Cenab-ı Allah bizi öyle bir yaratmış ki ...öyle bir yaratmış ki... ...bu vücut... ...ancak helalle ...beslendiği zaman... ...sağlıklı bir vücut olabilir. Bu budur. Bazı ipler bakarsınız mesela... ...ifadelerinde vücudun her tarafı zayıf çöp gibi... ...bir bakıyorsun kocağın bir göbek. Niye? olmuş şişirmiş. Her başka bir şey yoksa mesela. Böyle olmaz. Niçin? Çünkü emniyet böyle bir şey. Vücut helal ve haramla son derece irtibatlıdır. İrtibatlıdır. Bu böyledir. Herkes öyle manası da sakın anlaşılmasın. bir örnek olarak söylüyorum. Hatırıma geldiği için. Belki çok güzel bir örnek de olmayabilir o ayda. Oradan geldik. Cahiliye ve İslam'a riayet edilmeyen evvel de rikayet edeceksiniz. Dikkat etmek zorundadır. Çünkü helal haram bilmiyor. Üreten bazen mülvisi bir gündür ya dedi işte at eti ben sucuk yapıyorum. Garip şimdi ...at etinin belli şartlarda yenilebileceğine dair en azından var. Bize domuz eti ve başka leş eti yedirmesinler de... ...çünkü maalesef para, hırsı... ...insanların gözünü o kadar burnurmuş ki... ...ee sana ne onu bakmıyor ona bakmaz. Onun için tıpkı Ashab-ı Kehf'in arkadaşlarını geldikleri o cahili cemiyetin şehrine gönderirken gösterdikleri titizliği biz de geldiği kadar göstermek durumundayız. Hangisi daha temiz, daha helal ise ona baksın bir بِرِزْقِ مِنْ O temiz olandan bize bir rızık getiriversin. Ama şuna da dikkat etsin. Ve Dikkatlice davransın. Özel bir hareket etsin. Üzerine dikkatleri çekmesin çünkü biz onların zulmünden kaçtık. Bizi fark ettirmesin. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا Kimsenin sizi fark etmesine de fırsat vermemeye çalışsın. Çünkü اِنَّهُمْ in يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ Eğer sizin o kavminiz sizi görürlerse ve fark ederlerse يَا كُمُّكُمْ sizi taşa tutarlar bir manası da ülkelerinden dışarıya atarlar, kovarlar. Fazla uzakta değildi. Örtülenler İran'a, Suudi Arabistan'a diyenler. Zalimler o kadar zalimdir. Allah'a isyan ettikleri yetmiyormuş gibi, yeryüzü onlarınmış gibi. Allah'a ait olan bu yeryüzün salihlere miras olarak verileceği vaat edilen bu yeryüzü kendilerinin gibi gidin şuraya girdim buraya gidin diyecek yüzsüzlüğü, hayasızlığı dahi gösterebiliyorlar. İşte bunu söylüyor. Sizi taşa tutarlar veya sizi toplumlarının dışına iterler. Nitekim ey şu ayıp ya tekrar bizim dinimize dönersin ve da sizi yurdumuzdan çıkarttınız demişler Cahiliyenin, küfrün her zaman için adeti bu. اَوْ يُعِيدُوكُمْ fi مِلَّتِهِ Ya da sizi tekrar kendi dinlerine iade ederler, geri dönmenizi sağlarlar. Ya o zaman ne olur? وَلَنْ <gülüyor> تُفْلِحُوا O takdirde yani siz onların dinlerine geri dönecek olursanız... ...veya sizi taşa tutacak olurlarsa... ...ebediyen iflah olmazsınız... ...kurtuluşa eremezsiniz. Bulduğunuz kurtuluşu... ...kaybedersiniz. Yani dünyada... ...ciddi bir zararla karşılaşırsınız çünkü... Imanı, ...müminin imanını... ...direndiği sürece... ...zulüm ve baskı dahi ondan alamaz. Mümine zulüm yapılabilir... ...fakat onun akidesine zarar verilemez. Aksine belki bu onun akidesini daha da pekiştirir. Evet. Bugün için burada kalalım. Subhanallah bin terabbi lezzeti ahlaya sifir. <gülüyor> Ve selamun aleyhi mürseli. Velhamdülillahirrahmanirrahim.